Kur'an Yolu. Eser: Diyanet Yayınları. Seslendiren: Erol Eren. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bugün Bakara suresinden 215. ayetin tefsirine devam edeceğiz ve 216. ayetin meal ve tefsirini aktaracağız. Bir önceki bölümde hayır ve şer kavramlarından bahsetmiştik. İslam düşüncesinde hayır ve şer problemi geniş ölçüde iyimser bir yaklaşımla ele alınmıştır. Konuya felsefi yöntemle ilk yaklaşan alimlerden biri olan Cahiz, başlangıçtan itibaren dünya düzenini hayırla şerrin, faydalıyla zararlının iç içe bulunuşuna bağlar. Cahize göre... Eğer dünyada yalnız şer bulunsaydı, bütün varlıklar helak olurdu. Aksine eğer sırf hayır bulunsaydı, o zaman da bir yükümlülük, imtihan, külfet düzeninden söz edilemezdi. Ayrıca düşünmenin sebepleri de ortadan kalkardı. Düşünmenin kalkmasıyla da hikmet yok olurdu. İslam filozoflarının hayır ve şer problemine hem ontolojik hem de ahlaki yaklaşımları daha sonra hemen bütün İslam bilgin ve düşünürleri tarafından geniş bir kabul görmüştür. İslam felsefesinin en sistemci temsilcisi olarak bilinen İbn Sina'ya göre Allah imkan alemindeki en yüksek derecesiyle hayır düzenini düşünür ve bu sayede düşündüğü en yetkin şekliyle bir nizam ve hayır olarak ...kendisinden taşar ve işte buna inayet denir. Evrende hayır düzeninin hakim olduğu şeklindeki iyimser felsefe... ...Gazali'ye nispet edilen ve zamanla bir vecize halini almış olan... ...imkan aleminde olandan daha güzeli yoktur şeklinde özetlenmiştir. Benzer açıklamaların Ebu'l-Berekat el-Bağdadi, İbnül Arabi ve i̇bn Teymiye'nin eserlerinde bile yer alması ilgi çekicidir. Hayır ve şer terimleri daha önce ifade ettiğimiz ontolojik kullanımları yanında yer yer insanın eylemlerinin değeri, çoğunlukla da insanın eylemleriyle ulaşmak istediği amaçların veya eylemlerinin kendini götürdüğü sonuçların değeri olarak da kullanılır. Nitekim Farabi, mutluluğu en yüksek hayır diye nitelemiştir. Gazali ise aynı zamanda bir kelamcı ve fakih olması sebebiyle insan eylemlerinin ahlaki değerleri anlamındaki hayır ve şer konusunu genellikle hasen ve kabih, hüsün ve kubuh terimleriyle ve ayrıntılı olarak incelerken, insan eylemlerinin ve genel olarak hayatın amacını niteleyen hayır ve şer konusunu da esasta felsefi gelenekten ayrılmamakla birlikte, dini ve tasavvufi bir üslupla ve oldukça kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda hayır kelimesinin başta mali fedakarlıklar olmak üzere, her türlü yardımseverliği ifade eden bir anlamda kullanılması ve Müslümanların bu tür faaliyetlere ısrarla teşvik edilmesi neticesinde erken dönemlerden itibaren Müslüman fertler arasında güçlü bir hayırseverlik ve dayanışma ruhu geliştirdiği gibi sivil ve resmi kişi veya kuruluşlarca da başta vakıf müessesesi olmak üzere Darüşşifa, Darüleytam, Darülaceze, Darüşşafaka, ...imaret, sebil, köprü, cami, mektep ve medrese gibi... ...kamuya hizmet veren birçok hayır kurumu ve eseri meydana getirilmiştir. İslam dünyasının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi krizlere maruz bulunduğu... ...20. yüzyılın ilk yarısında bu tür hayır faaliyetlerinde bir gerileme süreci yaşanmışsa da... ...söz konusu krizlerin giderek hafiflemesine paralel olarak günümüzde ferdi ve kurumsal hayır faaliyetlerinde de hızlı bir gelişme gözlenmektedir. Konumuz olan ayette geçen iki hayır kelimesinden ilki, mal varlığı, ikincisi de mutlak olarak Allah rızası için yapılan iyilik anlamını taşır. Burada ve diğer ilgili ayetlerde görüldüğü gibi, Kur'an-ı Kerim maddi ve manevi ilgide ana-babayı en başta göstermiş, insanın görevlerini sıralarken Allah'a kulluk görevinin ardından ana-babaya iyiliği zikretmiştir. Bundan anlaşıldığına göre bütün hayırların en faziletlisi ve Allah nezdinde en değerli olanı ana-baba için yapılan harcamalardır. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz ise bilemezsiniz. Tefsiri İslam'da savaşın hükmü, milletler arası ilişkiler bakımından tabi halin savaş mı, barış mı olduğu, savaşın sebepleri, farklı çıkarlara din ve kültürlere sahip insan topluluklarının dünyada barışık olarak yan yana veya iç içe yaşamalarının mümkün ve caiz olup olmadığı gibi konulara ilgili ayetlerin açıklamalarında yer verilmiştir. Bu ayet, İslam'da savaşa izin verildiği ve gerektiğinde farz kılındığı hükmünü getirmekten ziyade, daha önce gelmiş bulunan bu hükmün gerekçesini vermeyi ve savaşla ilgili bazı meselelere açıklık getirmeyi hedeflemektedir. Savaş, insanlara zor ve ağır gelir. Çünkü savaşan insanlar, hayatlarını tehlikeye atmakta, yurt ve yuvalarından uzak düşmekte, bir takım eziyetlere katlanmakta, dünyanın zevklerinden mahrum kalmaktadır. Savaşan toplumlarda istikrar bozulmakta, ekonomiden eğitime kadar birçok kurum krize girmekte, tabiat tahrip edilmekte, çevre kirlenmekte, Allah Teala'nın yaratıp insanların istifadesine sunduğu nimetler boş yere hatta insanlara zarar vererek israf edilmektedir. Bütün bunların savaşı istenmeyen, korkulan, nefse ağır gelen, nefret edilen bir ilişki biçimine sokması tabiidir. Ancak savaşıldığı takdirde kaybedilecekler ve kazanılacaklarla savaşılmadığında ortaya çıkacak kazanç ve kayıplar mukayese edildiğinde birincisi ağır basınca hatta zorunlu hale gelince savaş da kaçınılmaz olmaktadır. Şu halde İslami hükümler insanların arzularına, tabi meyillerine değil, yükümlülükten hasıl olacak sonucun iyi veya kötü, hayırlı veya hayırsız, faydalı veya zararlı olmasına dayanmaktadır. Tecrübelerden anlaşılmıştır ki, insan varoluş amacı itibariyle faydalı olan bazı şeyleri arzulayabilmekte, bunlara karşı direnebilmekte, zararlı olanları da bazen şiddetle, ısrarla, ve iptila halinde isteyebilmekte, engellenmeye karşı direnebilmektedir. Hikmetten yeterince nasip almamış ve olgunlaşmamış nefis, bu durumdayken kendine ağır gelen yükümlülüklerle eğitilmeli, aklın, hikmetin ve ahlakın eksenine çekilmelidir. Bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik.